Ben e, nişan bir başından bir nişan mut dönemi geçti ve dini nikah yapıldı. Sonra ben ayrılmak istedim. Kendisine hani ayrı, e, anlaşamadığımızı söyledim ama yüzüne karşı ayrılalım dem demedim. İçeriye kendisi oduya annem ve teyzem girdi. Benim ayrılmak istediğimi söylediler. Karşı tarafta hani e, zorluk çıkartmadı neyse kısmet değilmiş dedi. Yani o beni istemiyorsa ben de onu istemem demiş. Ve böyle boşanılmış olur mu? Boş ol selam demedi. Biz birbirimizi görmedik ondan sonra. Evet. evet. Yöneltelim hocamıza inşallah. Afiyet evet. diliyoruz Bir de, bir de sorum e, halk arasında geçiyor. Eş, e, eşler dini nikah yapıldıktan sonra 6 ay birbirini görmesin nikah düşer mi? Evet. Yöneltelim inşallah bu soruları. Evet. Afiyet diliyoruz efendim. İstanbul'a selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlı evet. akşamlar. Evet Muhtar ee, Hocam. Geçmiş olsun dileyelim öncelikle. Tabii şimdi devamlı söylüyoruz. Belki söylemekte de fayda var nişanlılık sürecinde hiçbir şekilde resmi nikahta, dini nikahta kıyılmasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü pek çok defa hepimiz tecrübe etmişizdir. Nişanlılık dönemi tarafların birbirlerini tanıma dönemleri. Evet. Dolayısıyla insanlar taraflar birbirlerini ne kadar sevseler bile nişanlılık süreci her zaman evlilikle bitmiyor. Evet. Dolayısıyla burada uygun olan şudur. E, düğünden önce nikah kıyılması veya düğünle beraber nikah kıyılması en uygunudur. Ve e, bunun ne kadar mahzurlu ve sakıncalı olduğunu gösteren kardeşimizin anlattığı da gösteriyor onu. E, nişanlılık döneminde nikah kıyılıyor. Nikah kıyıldığı zaman resmi dini fark etmez. Şartlarına uygun nikah kıyılmışsa biz onu dini bir nikah sayarız. Ve dini bir nikahın sonucunda meydana gelen haklar, karşılıklı hakların da oluştuğunu söyleriz. Şimdi e, bu durumda bazen erkek boşama cihetine de gidebiliyor. Bu defa sıkıntı çıkıyor. Hatta daha kötüsünü söyleyeyim. Bir nikah kıyılıyor. Daha sonra bir boşama da meydana gelmeden e, kız kardeşimiz gidiyor. Arada bir küslük giriyor. Ve kimi zaman da ikinci sorusunda ifade ettiği yanlış bir bilgiden dolayı bir başkasıyla evlenebiliyor. Çoluk çocuğu oluyor. Halbuki daha birinci kocasından, ilk kocasından boşanmamış. Başkasının karısı gidip başkasıyla evleniyor. O sebepten dolayı dikkat etmek lazım. Kesinlikle nikah kıymamak lazım. Düğünden, düğünle beraber, düğün öncesinde, az öncesinde nikah kıyılmalı. Şimdi nikah kıyılmışsa eğer kardeşimizin durumunda olduğu gibi erkek, beyefendi onu boşamak istediğini söylemişse veya karşı taraf artık bu işi bitirelim, bu nikahı bozalım ve erkek de tamam bozalım veya ben de istemiyorum sen istemiyorsan ben de istemiyorum şeklinde bir ifade kullanmışsa veya istemediğini ifade edecek başka bir ifade kullanmışsa tabi istemiyorum ifadesi kinayeli bir ifade yani boşanmak anlamına da gelebilir başka bir anlamada gelebilir ancak kız kardeşimizin meselesinde Taraflar boşanmayı müzakere ettikleri için. Ha bir de yani, kabul de görmüş zaten. Efendim? Kabul de görmüş zaten. Ha, seyir kabul seyir de görmüş. Sen. Ve Değil. o arada zaten konuşulan konu boşanma olduğu için. Hanife alemlere özellikle delaletul hal diyorlar buna. Eğer taraflar boşanmayı konuşuyorlarsa, boşanmayı müzakere ediyorlarsa erkek. Boşanmayı da ifade edecek veya başka bir kelimeyi, manayı da ifade edecek bir cümle kullanmışsa. Oradaki talak müzakeresini, boşanma müzakeresini bir delil kabul ediyorlar ve boşamanın meydana geldiğini söylüyorlar. Kardeşimizin durumu da ona uyuyor. İnşallah onların birliktelikleri sona ermiştir bununla. Evet. evet. Peki bu 6 ay meselesini biraz daha hocam evet. açarsanız bu <gülüyor> konuda yanlış bilgi çok evet. fazla var. Şimdi nikah kıyıldıktan sonra erkeğin ya yönelik iradesini beyan etmeden önce boşamaya yönelik isteğini irade etmemişse veya... Hakim tarafından bir boşanma, boşama meydana gelmediği sürece tarafların birbirlerini görmemeleri, birbirlerinden uzak olmaları aradaki nikah bağını ortadan kaldırmaz. Bu altı ayda olabilir, başka başka başka daha uzun bir süre de olabilir. Altı yılda olabilir. Altı olabilir, hiç fark etmez. Eğer erkek boşanma yönünden bir irade beyan etmemişse veya nikah, nikah esnasında veya daha sonrasında karısına kendisine boşanma yetkisi vermemişse... Kadın da bu yetkiye binaen kendisini boşamamışsa hı hı. yine dediğimiz gibi hakim eliyle de bir boşama meydana gelmedikçe aralarındaki uzun süre küslük olabilir veya küsmeden ayrı olabilir nikah bağına zarar vermez. Evet.